Yeşil Bülten Müzik Hazırlayan ve sunan Utku Zarı Merhaba Değerli dinleyenler 12 Temmuz 2018 bugün günlerden Perşembe saat 11 gösteriyor 94.9 Açık Radyodasınız her hafta olduğu gibi bu haftada Yeşil Bülteni dinliyorsunuz bize her nereden dinliyorsanız eğer oraya konuk edeceğiz Yeşil Bülteni teknik masada Selahattin Çolak ben Kuzuri ve sosyal medyadan e, sosyal medya üzerinden tweetlerle Seçil Türkan bu haftanın Yeşil Bülteni ile karşınızdayız. Bu hafta ne konuşacağız? Hızlıca girelim Çünkü konuşacak çok şey var Konuyla ilgili 9, 9 Temmuz 2018 O enteresan günde Yaşandı her şey Kanun hükmünde kararnameler Peşi sıra gelen Peşi sıra gelen Açıklamalar Cumhurbaşkanlığından gelen Cumhurbaşkanlığı kararnameleri Cumhurbaşkanlığının ilanı ve diğerleri Türkiye'de çok şeyin değiştiğinin kanıtı bir gündü. O günde çok kritik bir değişiklik daha yapıldı. 702 sayılı kanun hükmünde kararname. Nükleer Düzenleme Kurumu'nun teşkilat ve görevleriyle bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun hükmünde kararname. Böyle bir adı var. Bu KYK Nükleer Düzenleme Kurumu diye bir kurum karşımıza çıktı. Türkiye'de nükleer santraller... Tartışmalı, yıllara yayılmış uzun bir tartışması var biliyorsunuz Açık Radyo'da pek çok programda zaman zaman Yeşil Bülten'de de bu uzun bu derin tartışmaya girdiğimiz oldu ama artık tümüyle başka bir faza geçmiş durumdayız. O fazı konuşmamız gerekiyor. Avukat Arif Ali Cang'ı telefon attığımızda. Merhaba hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Ya. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. E, Arif Hocam ben e, bu anonsu yaptım ama öncelikle e, kritik bir konu daha var. Ben onu sizden şöyle kısaca da olsa dinlemek isterim. Çünkü henüz yeni çıktığınız bir duruşma var değil mi? E, evet, Ahmet e... Karaçam, e, Evrensel'de Özer abinin o taktığı isimle e, Yalnız Efe. Yalnız Efe, evet. Değil mi? Onun e, evet. duruşmasından çıktınız. Şöyle e, Ahmet Karaçam ne için yargılanıyordu, bugün ne oldu? Belki kısaca öncelikle ondan Hadi. bahsedelim duruşmadan henüz daha ofise ulaşamadım. O yüzden hemen bağlantı kuracağım. Bir yere geldim. Umarım çok gürültülü bir yer değildir. Gayet Ahmet iyi Karaçam, sizi. Ahmet Karaçam Ephem Çukuru Altın Madeni'nin çalıştığı yerde kurulduğu yerde yaşayan bir köylü keçi çobanlığı yapıyor ve 2008 yılında Ephem Çukuru Altın Madeni için e, köyden 35 parselin acele kamulaştırılmasına karar verildi köylüler satmadığı için. E, bu 35 parselden 2 parsel sahip olan kişi e, yoksul bir insan. E, pek çok yoksulluğu var, pek çok yoksunluğu var ama buna rağmen toprağına, e, köyüne, e, dağına, tepesine sahip çıkan e, bir insan ben busalttaşında e, yatırılmadığım sürece ben bunlara e, arazi falan vermem diyen bir insan 2008 yılı e, 3 ocağında açıklanan acele kamulaştırma kararlarında e, acele kamulaştırılan 35 parça ikisi Ahmet'e ait ve e, ne yazık ki e, e, o 35 parselin sahiplerinin e, sahiplerinden tek diğerlerinde Ahmet kaldı. Diğerlen hepsi davalar süresince dava davada namaz geçip e, arazilerini sattılar şirkete. Ve e, şu anda Ahmet 10 yıl 6 aylık hukuki e, mücadelesini kazandı. Bir parselinin e, davası son dava duruşması. Bugün biz ikincisi e, 13 Eylül'de e, acele kamulaştırma bir hafta içinde el konulması gereken bir e, olağanüstü bir yol, bir yöntem ama uygulaması e, iyice aşındı, hukuki olarak dibe vuran bir uygulama e, bu e, uygulamaya karşı Ahmet'in bu mücadelesi hem e, toprağına sahip çıkan bir mücadele olması önemli hem de e, Türkiye'deki bu hukusluğun hukusluğa cevap olması açısından bir emsal oluşacak bir birlikte Ahmet 10 yıl 6 ay direndi ve davasını kazandı e, bağını vermedi e, bugün e, acele el koyma davası da reddedildi. E, o günden beri 10 yıldan beri veya 9 yıldan 9 yıl öncesinde bankaya yatan onun yatan depo edilen para da hazineye iade edilecek kesin olarak karar verildi. E, yalnız Efe kazandı yani. Kazandı, evet. Hem de belki meseleyi şöyle anladım, oradaki durumu da belki şöyle kısaca değinmek gerekirse çok e, vakit ayır, ayırmamız gereken bir başka vakit var bu meseleye ayrıca umuyoruz bu el koyma davası da değil mi? E, evet. Ee, bir şekilde sonuçlandı şu anda. Önümüzdeki süreçlerde e, takip etmeye, konuşmaya ayrıca belki Ahmet Karaçam'la konuşmaya e, Yeşil de böyle bir e, programa saklayalım o konuyu. Ama Ahmet Karaçam şunu da belirtmek lazım. Belki de e, orada pek çok tarım havzasını sulayan sulara karışmasıyla zaman zaman gündeme gelen altın madenleri, İzmir'in içme suyuna zarar verdiği gerekçesiyle gündeme gelen altın madenleri, bunlara Karşı tek başına verdiği mücadeleyle yüzlerce belki binlerce insanın sağlığından olmasının belki canından olmasının e, önüne geçmiş oldu kararın önemini ve mücadelenin e, büyüklüğünü diyelim böyle tanımlamakta gerekiyor sanıyorum değil mi Arif A. Evet, evet. İz İzmir e, Ahmet Karaçaba borçlu. Evet peki e, şimdi biz dönelim daha çok ilk etapta Mersini ve Sinop'u e, Tedirgin eden dike, iki şehri diken üstünde e, tutan meseleye e, devamında belki de Trakya nükleer santraller meselesi ve karşımıza çıkan e, pek çok e, yurt dışında uluslararası nükleer santrali olan ülkelerde e, benzerleri bulunan nükleer düzenleme Kurumuna, ...yeni bir kurumla tanıştı Türkiye ve e, müthiş e, yetkiler tümüyle Cumhurbaşkanı'nın elinde e, yetkilerin pek çoğu ve e, bakalım nasıl bir e, başka taraflarına da baktığımızda nasıl problemler olabilir? Siz de dikkat çekmişsiniz sosyal medyadan paylaştığınız e, paylaşımda Arif Ali Cang'ı. E, benim de ilk dikkatimi çeken o oldu toplumsal fayda e, var yani nükleer faaliyetin bireysel... Ve toplumsal açıdan fayda sağlaması gibi bir ibare var. Toplumsalı anlıyorum. Hadi hatta toplumsalı bile anlamıyorum. Üstün kamu yararı gibi bir şey geçmeli değil mi? Bu kadar yüksek, bu kadar e, riskli bir e, projede. Ama bireysel fayda yeterli olabiliyor. Böylesi bir faaliyetin yapılmasına. Siz buyurun değerlendirin Arif Ali Cang'ı kararname. Evet, evet, şimdi ilkeler kısmında kabul edilen esaslar, ilkeler kısmında yer alan o cümle katini çeken cümle oldu. Biraz zaten e, böyle bir toplumsal yarar ilkesi diye bir şey belirlenmemiş olsa bile aslında bu tür faaliyetlerde e, kamu yararı esas alınır zaten esas alınması gerekir. Ama bir de bireysel yarardan bahsedilmiş. Bireysel yarar e, konmuş. Zaten o düzenlemenin amacının da bu bireysel yarar e, düzenlemesini yapmak olduğunu ben e, düşünüyorum. Bireysel yarar ne olabilir? Yani bir, bir kişinin nükleer santraldan faydalanması tek başına bir anlamı yok. Ama bu bireyseli sadece e, bir kişi yani gerçek kişi olarak düşünmeyin, e, şirketler olarak düşünün. E, yani şirketlerin yararı <gülüyor> anlamında da bir düzenleme gelmiş gibi gözüküyor. Bu gerçekten tehlikeli bir düzenleme. İdare hukukunun temel temel taşını oluşturan kamu Kamu yararı ilkesini ortadan kaldıran bir şey. Bir süre sonra mahkemelerde bu kamu yararı ilkesini bu şekilde tartışmaya başlayacağız. Bireysel yarar, kamu yararı çatışmasında bireysel yararın nükleer santrallara ilişkin faaliyetlerde ciddi alınmasıyla karşılaşmamız, karşılaşma tehlikesi var. Bu ciddi bir tehdit. Bunu e, bir, bunun notunu e, buraya düşelim Evet ben yani benim de dediğim gibi yani gerçekten okuduğumda dönüp tekrar okuduğum bir e, madde oldu e, hayli ilginç bir tarif hani soma davasında da tarihin en büyük işçi katliamında da karar çıkmışken kararın yetersizliği ortadayken ve kararın kimden yana olduğu ortadayken diyelim e, böylesi açık net bir ifadede e, nükleer gibi bir meselede. Ee, çok dikkat çekiyor. Başka dikkat çeken meseleler de var Arif Ali ee, Nedir mesela? Onlara da örnekler verelim. Onlar, onlara da değinelim e, zamanı doldurmadan. Kanun e, ve e, karnamenin genelinde e, muğlak soyut ifadeler yer verilmiş. Örneğin e, radyasyon dozunu, dozuna ilişkin e, maruz kanunan, kanunabilecek mi? radyasyon dozuna ilişkin olarak çevresel, ekonomik ve sosyal faktörlerle dikkate alınarak mümkün ve makul olan en düşük düzeyde tutulması esastır denmiş. Yani bir radyasyon dozu olması lazım miktar olarak. O doz, dozun da değirlenmesinde e, ekonomik gerekçeler, sosyal faktörler e, de dikkate alınır. Ve bu da mümkün olduğunca makul en düşük seviyede olur gibi çok soyut, muğlak, işte bilimsel olmayan bir yaklaşım içinde Yani e, Kurum derse ki Akkuy'da radyasyon e, Dozu şu kadar olması Uygundur sinopta Şu kadar olması uygundur demesiyle Bu iş e, çözümlenecek mi Yani insan sağlığı açısından çevre Sağlığı açısından sorun çözecek mi Hayır ama burada Ciddi anlamda bilimsel verileri de Yok sayan bilimselliği yok edecek Bir düzenleme getirilmiş vaziyette Ve Soyut ifadelerle karar vericilere ciddi anlamda bir e, e, inisiyatif verilmek veriliyor. Bu e, kesinlikle güvence değildir. Yani yasal bir güvence oluşturulmaktadır. E, Bilakis e, kirleticilere, e, kirleticilere kirletmek için güvence oluşturan bir düzenlemedir. çok tehlikelidir. E, diğer yandan e, zaten nükleer düzenleme kurumu e, tek yetkili olarak belirlenmiş. Ama bu nükleer düzenleme kurumunu da e, Lütfen herkes cumhurbaşkanı olarak anlatsın. Çünkü nükleer düzenleme kurumunu kuran, beş üyesini seçen, beş üyenin bir tanesini başkan, bir tanesini ikinci başkan olarak atayan, kuruma özel uzman gerekiyorsa uzman atayan, sözleşmeye personel gerekiyorsa onu atayan, onların ücret ve yolluklarını, özlük haklarını belirleyen, Tek bir merci var Cumhurbaşkanı. Ve yetkilendirmede dahi bu kurumun yapacağı yetkilendirmede dahi o yetkilendirmenin nasıl yapılacağı, hangi esaslara yapılacağını da Cumhurbaşkanı belirleyecek. Bunun anlamı şudur. Cumhurbaşkanı'nın onayı olmadan müslahare ilişkin hiçbir işlem yapılmayacak. Diğer yandan bu kurumun dokunulmazlığı, bir, kuruma bir dokunulmazlık da Yaratılmaya çalışılmış e, Açıkça birkaç yerinde e, Kurumun yetkilerini Kısıtlayacak yetkilerini Görevlerinin yerine getirmesi engelleyecek şekilde Kurumun uygun görüşünü Almadan hiçbir hiç, hiç işlem Yapamaz diyor. Yani Çevre bakanlığı ne, e, Nükleer düzenleme kurulu Ndk'nin e, Görüşünü almadan onun onayını almadan Çevresel bir nükleer santral bölge, Çevresel bir önlem alamayacak Sağlık Bakanlığı bir önlem alamayacak diğer kavuk kurumda... Türkiye atom enerjisi Kurumu Örneğin Arif Ali canı ee, yanılıyor muyum Türkiye yani, tayek e, pek çok yetkisi e, elinden alınmış kuşa dönmüş e, hani atom enerjisi meselesini Türkiye'de e, denetlemek ve araştırmakla yükümlü olan bir kurum ee, zaten daha önce Çevre Şehircilik Bakanlığı da Ener Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bağlanarak e, o denetim görevini elinden alınmıştı. Şimdi tümüyle sadece atıklardan sorumlu bir pozisyona da mesela evet. taşınıyor. Tümüyle evet. denetlenemez ee, bir kurum oluşturuluyor değil mi şu an? Ya yani, Nükleer Araştırma Enstitüsü'ndeki o e, küçük nükleer e, tesisin sorumlu olan bir kurum haline getirmiş gördüğüm kadarıyla Türkiye Atamanizm Kurumu bir de e, Dair tarafın Türkiye Atı tarafından yapılacağına Türkiye'de üretilen atıkların dair tarafın Türkiye Atı Kurumu tarafından yapılacağına dair bir düzenleme yapılmış. Türkiye Atı Atı Kurumu bu dair nasıl yapacak? Dair taraf denen şey nitrat santrallarda zaten tanımını da yapmış. Bir daha geri dönüşümü için geri alınmayacak şekilde depolanmak yani depolamak demek. Yani yok edilmek söz konusu değil. Türkiye Atı Kurumu Toros dağlarının tünel açıp orada atık e, depolama teslimi yapacak. Yani bu e, Türkiye Atamayazı Kurumu'nun aslında tamamen bitirme anlamına geliyor. E, zaten Türkiye Atamayazı Kurumu da doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlanmış durumda. E, yani bir teknik ekipmiş gibi teknik e, yardım alındık bir kurula dönüştürülmüş vaziyette. E, yine çok açık çet süreçlerinde e, nükleer atıklara ilişkin, mükleer bölümüne ilişkin Görüşün e, MDK tarafından verileceği ve radyolojik etkileri, e, etkilerin incelemesinin MDK tarafından yapılacağı Çevre Bakanlığı'na bu konuda yetkisinin olmayacağı açıkça belirlenmiş durumda. Bir başka e, noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. E, radyoaktif atıklara ilişkin bir düzenleme var. Radyoaktif atıkların e, Türkiye dışında, Türkiye... E, e, Türkiye'nin egemenlik sınırları dışında üretilen radyoaktif aktif atıkların ülkeye sokulmasının yasak olduğuna dair 6. madde 1. fıkrası var. Bu zaten eskiden böyle, böyle böyledir. Burada da tekrar edilmiş ancak çünkü fıkrasında ilginç bir düzenleme yapılmış. İstisna Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet sınırları içerisinde üretilmiş bir kullanım süresi dolduğunda aynı şeyi ülke iyade şartı ile işte, ihraç edilmiş radyoaktif kaynaklara ve radyoaktif atıkların transit geçişine birinci fıkrayı uzvarma. Bu ne anlama geliyor diye epeyce uzunca bir e, düşünmek zorunda kalıyor insan ve şu anlam çıkıyor. Türkiye'de kurulacak olan nükleer e, santrallerde yurt dışından e, lisler yakıt, e, atık yakıt ve e, lisler atığın e, gelmesi söz konusu yani e, orada işletilmesi, e, işletilmesi gerekçesiyle, bahanesiyle yurt dışından radyoaktif atık getirilmesi söz konusu olacak. Zaten dünyada şu anda e, nükleer santral projelerinin e, yarattığı en büyük tehlikelerden bir tanesi bu radyoaktif e, atık e, ticaretine yol açıyor ve radyoaktif atık ticaretinin ilişkin yasakların delinmesinin bir e, uygulaması haline ka, olarak karşımıza çıkıyor. Yani eee Kanun'un Kanun bu düzenlemesiyle nükleer santraldan yapılmasından sonra Türkiye'nin radyoaktif atık başka yerde üretilen radyoaktif atık çöplüğüne dönüşme tehlikesi var. Evet. Bu e, son derece önemli. Yani Akku'daki atıkların e, Rusya'ya götürüleceğinin hal hepsinin e, gerçek dışı olduğu ortaya çıkıyor. Zira zaten atıkların e, e, işletme bitinceye kadar e, e, sahada muhafaza edileceğine dair düzenleme de yapılmış. E, yani sonuçta atıklar e, bir yere gö gönderilmiyor. İşletme bittikten sonra da, müddet anı sol ömrünü bitirdikten sonra da kim öyle kim kala. Ondan sonra o atıkların Rusya'ya gönderilmesi e, gönderilse gönderilme aşamasında yaşanacak risk başlı başına e, büyük tehlike yaratıyor. E, gönderilmese orası bir Akkuyu e, bir miktar çöplük haline gelecek gibi gözüküyor. E, yani şunu demeye çalışıyorum. Miktar e, e, macera, Türkler'in miktar macerası başka bir e, yola evrilmiş vaziyette. 2 e, yıl önce 11 Temmuz'da e, Akkuyu'da keşif yapmış. Üçüncü bir teşif yapmıştık. Ee, daha sonra ikinci bir keşif yapıldı. Bilimç raporlarına itirazlar yapıldı. Ee, ve e, duruşma yapıldı. Duruşmadan e, üç gün önce e, Sayın Cumhurbaşkanı e, istese de istemese de nükleer santral yapacağız dedi. E, vahkeme e, ardından e, davanın redine karar verdi. Şu an idari dava daireler kuruluyor temiz aşamasında. E, o, o davadan sonuç ne çıkar bilmiyorum ama artık... E, ve de nükleer yönelik mücadelenin buna ilişkin karşı koyuşun başka bir yolunu bulunması lazım. Bu işin e, politikasının, siyasetinin e, çokça dillendirilmesi gerekir. Toplumsal tepkinin e, örgütlenmesi, duyarlılığın artırılması gerekir. Yoksa e, bu e, düzenlemeyle, e, kanun içinde kararnameyle e, Türkiye açıkça e, denetimsiz, e, hiçbir denetim olmadan... E, doğrudan e, nisler felaketi doğru gidiyor. Evet bu e, yeni e, rejimin inşası için çok kritik olan e, 9 Temmuz gününün bir önceki gününde e, bitiren faciası yaşandı örneğin. Çok çok konuşuldu ondan sonra yani bir hızlı tren yapamayan, ray döşeyemeyen ...ülke nükleer santral mi yapacak, yapmayın gibi bir sohbet, bir konu. Aslında bu çok eksik de bir muhalefete işaret ediyor bana kalırsa. Çünkü Türkiye bence bu düzenleme kurumuyla, e, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok benzerini bulunan bir düzenleme kuruluyla e, ne yapıyor? Pek çok e, işi aslında bu nükleer santral süresince yapılacak pek çok işi denetim dahil örneğin özel sektöre bırakıyor. Şirketlere bırakıyor. E bu alanda yetkin Türkiye'li şirketler olamayacağına göre ilk etapta pek çok uluslararası şirkete aslında bırakıyor. Ber tarafından taşınmasına ve inşasına zaten e ama bunu yerli ve milli bir enerji olarak pazarlıyor. Belki de bu algının kırılmasına yönelikte, sizin bahsettiğiniz e, yeni mücadelenin belki de bu algının kırılmasına yönelikte e, olması sanıyorum sağlıklı olacak. Çünkü bu nükleer işi pek ne yerli ne de milli gibi. Yanılıyor muyum Arif Açak? Evet, evet, ne yazık ki öyle. Bir, bir de şunu da uygulamakta yarar var sanıyorum. E, çok, e, hükümetin pek çok uygulamasında karşımıza çıkacağı benziyor. Bunu da e, karşımıza çıkıyor. E, kalkıp da e, yatırımcılara akımlayacak saatten değiliz tabii ama e, bu aslında yatırımcı açısından güvence yaratmayan bir düzenleme, yine hiçbir genetimi e, olmayan, hiçbir dengeleme olmayan, genetimde de, dengede genetim olmayan bir e, düzenlemeyle karşılaşıyor. Tek bir kişinin, devlet başkanının e, sözü, devlet başkanının inisiyatifi kadar geçiyor yetiyor. E, bunu da e, burada dikkat çekmek istiyorum. E, gerçekten e, Türkiye'nin genelimdeki süreç Özellikle yaşanabilir bir çevre, canlı yaşamı ve gelecek kuşakların hakları açısından tehlikeli bir sürüyeceği işaretidir bu. santrallerin, santralların, santrallar deyince sadece bu kuşakların bizim haklarımız olarak değerlendirmek eksiktir. Mükleer santraller bıraktığı atıklarıyla dünyayı mükleer santral yükselen açı çöpüle dönüştürmesi nedeniyle tek başına aslında gelecek kuşakların haklarını ihlal eden bir durumdur. Mutlaka derece kuşaklar haklarla de gecetmek durumundayız. Çocuklarımıza eğer yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak, böyle bir miras bırakmak istiyorsak, şimdi sessiz kalmamak gerekiyor, Suskun kalmamak gerekiyor. Her birimizin e, bir yurttaş olarak yurttaş haklarını kullanarak yapabileceği şeyler vardır. İtiraz etme hakkı vardır. E, ben e, başka bir şey e, öneremiyorum. Çünkü e, dediğiniz gibi e, ne yazık ki siyasi düzlemde muhalefet eksiği var. Diğer yandan meclisin etkisizliği var. Ee, onun da aşılması için yurttaş haklarını, yurttaşın haklarını korunması ve kullanması gerekiyor. Evet ben bir noktaya daha son olarak son bir dakikamızda dikkat çekeyim istiyorum ee, Arif Alicango. Öyle enteresan bir düzenleme ki örneğin sanki hukukiliği boyutunda ciddi itirazlar yapılması da gerekiyor gibi e, örneğin bütün kurulu cumhurbaşkanı atıyor. Son yetkili cumhurbaşkanı peki bu konuda yetkin biri mi cumhurbaşkanı olma ihtimali çok düşük. Yani en yakın aday e, fizik öğretmeniydi e, zira bu bir nükleer e, fizik uzmanı cumhurbaşkanı olmayacağına göre e, kurulun yapması gereken, atanacak kurulun nitelikleri tarif edilmemiş. E, mesela bu da e, herkes atanabilir şu anda bu e, yapılan düzenlemeye göre. Kanun düzenlemeye evet, kararlamaya. Evet. Herkes her göreve atanabilir. Evet yani bir de e, biraz önce söyledim. E, e, diğer kurumlara, kamu kurumlarına herhangi bir genetleme yetkisi kur, kurumun e, görüşünü almadan kuruşunu, kurumun onayını almadan denetleneceği tanımladığı gibi 7. maddede düzenleme kurumunu e, tanımlarken e, kurum kararları yerinde denetlene tabi tutulamaz diye özel hükmedilmiş hiçbir organ, makam, merci veya kişi kurum kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. Kuruma düzenleyici faaliyetlerini zâhir kuruma düzenleyici faaliyetlerini zafiyeti uğratacak bu faaliyetlerle çelişecek veya faaliyetlerini etkin bir şekilde hizmetine endelik yükümlülükler verilemez şeklinde bir e, dokunulmazlık, e, dokunulmaz bir kurum haline getirilmiş. Bunun da e, yargısal dokunulmazlığı da var e, algısı yaratmak için olsa gerek. Ne gereği varsa e, üyelerinin yemin töreni Yargıtay birinci Başkanlar Kurulu huzurunda yapılır diye düzenleme geçirilmiş. Yargıtay birinci Başkanlar Kurulu huzurunda Yargıç olmayanların yemini niye yaptırılır? Bu aslında yargıya da e, bu kurumun dokunulmazlığı vardır. Kurum üyelerinin dokunulmazlığı vardır. Mesajını vermekten başka bir şey değildir. Eğer bu e, kanun içinde kanunanın bu şekilde e, meclisin onayıyla kanun haline gelirse, daha sonra onaylanırsa kanun içinde kanunanın mecliste mutlaka gelmesi gerekiyor. Onaylanıp bu, bu şekilde e, uygulamaya geçilirse korkarım yarın öbürsü gün ee, yeşil Bülten e, programda tekrar bu konuyu e, Mükleer Düzenleme Kurumu'nu konuşmaya kalkarsak e, programı da e, radyoyu kapatabilirler. Sizi bizi soruşturmaya sabit edebilirler. E, Mükleer Düzenleme Kurumu'nun faaliyetlerine engel olmak, faaliyetlerini tekne uğratmak gibi gerekçeyle. Bu dahi e, mümkün. O yüzden e, şu anda e, ses çıkarmak gerekiyor. Evet. O yüzden meclis, meclis'in e, 702 sayılı kanun içinde kararnameler, 701 sayılı kanun içinde kararnameler, diğer kanun içinde evet. kararnameler e, e, görüşmeden e, meclisin tatile girmemesi gerekiyor. Bugün, evet bunu da göreceğiz. E, Bu da çok yani, önemli, e, kritik bir dönemeç olacak evet, sanıyorum yani, Türkiye için. Yani e, muhalefetin, muhalefetin şu an yapması gereken o. Yani evet. bir şekilde meclisi açık tutmak için e, çaba araması gerekiyor. Yayını noktalıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Arif Ali Can'ın size. İyi, i̇yi yayınlar. Hoşçakalın. Sağ olun. Değerli izleyenler, Yeşil Bülten'de nükleer düzenleme kurumunu konuştuk. Yeni bir KHK ile kuruldu. Arif Ali Cangı'ydı, avukat Arif Ali Cangı'ydı konuğumuz. Destekçimiz Kamine Gemen Ünal'a da teşekkür ederek yayını sonlandıralım. Haftaya görüşürüz.